Bizim nasibimiz kadar biz konuşacağız. Senin nasibinle de sen dinleyip anlayacaksın. Ve nasibinle de amel edeceksin. Fakat Allah'a yalvar. Bak, işinizde Arapça bilenler de var görüyorum. Hoca Hocafeniler de var işinizde. Sûre-i Fatiha'da ihdine sıratel müstakim var. Bunu ibadet için söylüyorum yani. Zeva ettin değil yani. İstiyorum ki mümin kardeşlerim bir şey olmaya, yola buldun bir şey alsınlar yani camimizden. Yani Allah'ın manevi hazinesinden bir şey alsınlar istiyorum. Onun için söylüyorum. Beni affedin. Bak günde sünneti, vacibi, farzi 40 rekat namaz var. Rekat 40. 4 sabah, 10 öğlen, 8 ikindi, 5 akşam, 13 yatsı 40 yapar. Her rekatta bir Fatiha okuyoruz. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratel müstakim diyoruz. Manası şu. Sana ibadet ederiz ve bu ibadeti yapmak için senden yardım isteriz. Senin yardımın olmazsa biz bu ibadeti yapamayız. Sözlerime tanık getiriyorum. İhdine el müstakim senin rızana varan yol üstünde bizim ayaklarımızı sabit et. Ayaklarımızı kaydırma oraya buraya. Günde 40 defa bunu söyleyeceksin Allah-u Teala. Neden? Nihayeti korkulu olabilir. Onun için gecede gündüzde Ya Rabbi imanımı yollaş et. Ve beni Kur'an'dan imandan Hazreti Resulullah'ın nazarı iltifatına ayırma. Daima bu endişe kalbinde bulunsun senin. Ki o vakit son nefeste sana kimin geleceği ve sana kimin kucak açacağını o vakit göreceksin. O vakit beni tasdik edeceksin diyeceksin ki hoca az söylemişsin. Biraz daha söyleseydin diyeceksin. Pek kısa söylemişsin. Pek kısır söylemişsin diyeceksin bana. O nimet ilahiye izleyen vakit.